Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Hazreti Rasulü'n örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların Medine'de 11 yıl üst başlığındaki sunumlarımızın bugün bugün 31.sini sunacağız inşallah alt başlıklarımız Medine-Mekke ilişkileri Uğuz Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler 3. Bölüm Uğuz Savaşı bitmişti Mekkelilerin Uhud savaşına hazırlık nedenlerine baktığımızda, Mekkeliler Uhud'da istediği sonuçları alamamışlardı. Müslümanlardan bazı önemli şahsiyetleri öldürmüşler, ancak Muhammed'i öldürememişler, Müslümanlara karşı kesin bir zafer kazanamamışlardı. Müslüman ordusuna 70 kayıp verdirdikleri, kendilerinden ise 22 kişi kayıp olmasına rağmen savaşa devam edememişlerdi. Halbuki kayıplar neticesinde 700 kişilik Müslüman ordusundan 630 kişi kalmış, 3000 kişilik Mekke ordusundan 2978 kişi kalmıştı. Sayıları Müslüman ordusunun dört misli olmasına rağmen Mekke'ye doğru çekildiler. Peygamber ise onları Uhud'da bekledi. Arkalarından takip için ordusunun bir bölümünü gönderdi. Manzara Mekkeliler için onur kırıcıydı. Yaklaşık 3000 kişilik Mekke ordusunu Muhammed Uhud'da bekliyor. Muhammed'in ordusundan bir kısmı ise Mekke ordusunu takip ediyordu. Mekkeliler ne kendilerini takip eden orduya bir şey yapabiliyor ne de cesaret edip tekrar Uhud'a dönebiliyorlardı. Elbette Mekke orduları komutanı Ebu Sufyan kendine göre dikkatli bir insandı. Fakat etrafınca cesaretsizlikle suçlanmaya başladı. Özellikle Hamza'yı öldüren karısı Hint, kocasını sürekli cesaretsizlikle suçluyordu. Ebu Sufyan, bu tür suçlamalara karşı, savaşlarının amacının ölmek değil, canlarını, mallarını kurtarmak olduğunu anlatıyordu. Malları, canları tehlikeye girince, hemen savaşı arka plana itiyordu. Mekkeliler, Ordu kurup, Medine'ye doğru yürürken, Uhud meydanına gelirken, intikamla, hırsla gelmişlerdi. Onların niyeti, savaşta ölmek değildi. Onların niyeti, topladıkları güçlü orduyla, Müslümanları kesin bir yenigiye uğratmak, Muhammed'i öldürmek, Bedir Savaşı'nda büyüklerini öldürenleri öldürmekti. Bunu yapamayınca hemen geri çekildiler. Anladılar ki, Müslümanlar zannettikleri gibi hemen çözülmeyecekler. Aksine Müslümanların direnci Mekkelere iyi bir ders verdi. Ta ki okçular yerlerinden ayrılınca Halid bin Melid komutasındaki askerlerle Müslümanlara kayıplar verdirdiler. Müslümanların bir müddet dağınık yaşamasından sonra toplana karşı vücuma geçmeleri gözlerini korkuttu. Sanki bedeli tekrar yaşayacaklardı. Ebu Sufyan bunu hissedince hemen geri çekildi. Devam etseydi öleceklerdi. Ama onlar ölmek istemiyorlardı. İntikamlarını alacaklar, Müslümanları yok edecekler, Muhammed'i öldüreceklerdi. Böylece kendi açılarından işi bitireceklerdi. Olmadı. Olmaması demek kendilerinin savaş meydanlarında ölmesi demekti. Bunu göze alamazlardı. Onlar Müslümanlar gibi mallarını Mülklerini bir kenara koyup Allah için ölmeye gelmemişlerdi. Canlarının, mallarının intikamlarını almak için geliyorlardı. Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki bu mantık Uğuz Savaşı'na damgasını vurdu. Bir tarafta Allah için ölecekler, diğer tarafta hiçbir şey için ölmeyecekler. Onlar güçlerine güvenerek Müslümanları yok edeceklerdi. Çok garip bir mantıkları vardı. Savaşta ölmeyi göze alamayanlar nasıl galip gelebilirlerdi? Hem ölmeyi göze alamayacaksın, hem de zafer kazanacaksın. Böyle bir şey olabilir miydi? Elini taşın altına koymadan, canını ölümün altına koymadan savaş kazanılabilir miydi? Bedir'de yetmiş esir, yetmiş kayıp vermişlerdi. 1000 kişilik orduyla gelip 140 kayıp veren, böylece 860 kişi kalan Mekke ordusu çil yavrusu gibi dağılıp Bedir'den kaçmıştı. Halbuki karşılarındaki ordu 300 kişiydi. Buradan anlaşılıyor ki Mekkeliler ne kadar kalabalık olursa olsun Müslümanlara karşı kendilerini güçlü hissetmiyorlardı. Hiç kimse Bedir'de biz Müslümanların 3 katıyız niye kaçıyoruz demedi. Hiç kimse Uhud'da biz Müslümanların 4 katıyız. Niye kaçıyoruz demedi. Müslüman ordusunun arasındaki Allah'ın ayetleriyle sonradan belirttiği olumsuzluklar olsa da Müslümanlar Mekkelilere göre daha bilinçli, daha inançlıydılar. Mekkeliler ise istedikleri kadar güçlü ordular kursunlar. Hiç kimse canını ortaya koyup savaş kazanmak istemiyordu. Onların bir araya gelip kalabalık görünmeleri kibir süs üzerine kurulu birlikteliklerdi. Gösterişleri muazzam ama işleri boştu. Mekke'nin lideri Ebu Sufyan, siyasi kurnaz hesaplı kitaplı bir insandı. Bedir Savaşı'na kervanını kurtarmak için katılmamış, Uğud'da ise telkiyi görünce hemen ordusunu geri çekmişti. Ebu Sufyan için putperestlik ticaret aracıydı. Putperestlik Ebu Sufyan'dan canını, malını isterse asla vermezdi. Onun mantığı buydu. O dininden mevki, makam, itibar, mal, mülk kazanabilirdi. Bunda bir sorun yoktu. Ama dini ondan canını, malını, makamını, itibarını isterse o asla kabul edemezdi. Bütün felsefesini bunun üzerine oturtuyordu. Bu mantıkla hareket eden Ebu Süfyan, savaş politikasını değiştirmek istiyordu. Muhammed ile savaş, din savaşı ise bu savaş sadece Mekkelilerin savaşı değildi. Putperestlik bütün Arabistan'ın diniydi. Öyleyse bu savaş bütün Arapların savaşıydı. Uğut Savaşı'na bazı Arap kabileleri katılmışsa da katılanlar savaşmak isteyen gençlerdi. Onlar da hayatları tehlikeye girince geri kaçtılar çünkü onlar Mekke'nin gücünün arkasında savaşa katılacaklar. Duygularındaki savaş arzularını gidereceklerdi. Ama bunun için canlarını vermeye niyetleri yoktu. Sanki gösteri amaçlı savaş oyunlarına gelmişlerdi. Savaşta ölümleri görünce çılgınlar gibi kaçmaya başladılar. Halbuki o kadar çok kişi de ölmemişti bunlardan. Ebu Sufyan U'dan geri dönerken bu savaş sadece benim, Mekkelilerin değil, bütün Arapların, bütün putperestlerin savaşıdır mantığında düşünceler oluşturmaya başladı. Ona göre savaşı bütün Araplara yıkmak gerekiyordu. Bunun için politika üretmek, buna göre probanda yapmak, buna göre Arap liderleriyle görüşmek Ebu Sufyan'ın temel politikasını oluşturuyordu. Araplara Muhammed'i yenemedikleri takdirde başlarına geleceklerini iyice anlatmalıydı. Mekke ile Muhammed'i karşı karşıya getirip Mekkelileri yok etmenin anlamı yoktu ona göre. Kabe putperestlerinde Kabe'ye bütün Arapların sahip çıkması gerekiyordu. Ebu Sufyan'ın kafasında dalgalanan bu düşüncelere Peygamber de yardım ediyordu farklı bir şekilde. Peygamber Uğuz Savaşı'ndan sonra Mekkelilerle görüşüp Müslümanlara karşı planlar kuran Benin Nadr Yahudi kabilesini Medine'den sürüp çıkardı. Mekkelileri açıkça destekleyen Medine'ye bağlı Arap kabirlerine gerekli dersi verdi. Kervanların geçişlerini kontrolü altına aldı. Artık Medine'den ve çevresinden Muhammed'den izinsiz hiçbir kervan geçemeyecekti. Bu yönde peygamberin görevlendirdiği küçük gruplar kervanları denetim altına aldılar. Karşı gelenlere gereken cezayı verdiler. Bütün bu oluşumlar Arapları rahatsız etmeye başladı. Peygamber etrafında etkenliğini artırdıkça Ebu Sufyan'ın Araplara söylediklerini haklı çıkarıyordu. Ebu Sufyan'ın da göstermek istediği tehlike buydu. Muhammed'in gücü arttıkça putperest Araplar Arabistan'da kıpırdanamayacaklardı. Zaten Ebu Sufyan bunu anlatmak istiyordu. Bunun üzerine politika kuruyordu. Ebu Sufyan, Uğud'dan dönüp giderken Müslümanlara, sizinle gelecek sene Bedir'de buluşalım demiş. Ömer de Resulullah'ın emriyle ona söylendiği zaman o da git söyle diye emretmiş. Hz. Ömer de Ebu Süfyan'a olur. İnşallah orası bizimle sizin çarpışma yeriniz olsun cevabını vermişti. Uğuz Savaşı'nın üzerinden bir sene geçmişti. Peygamber verdiği sözü yerine getirmek için savaş hazırlıklarına başladı. Mekke'nin lideri Ebu Süfyan da savaş hazırlıklarını sürdürüyordu. Fakat o sene Mekke'de büyük bir kuraklık ve kıtlık hakimdi. Bu sebeple Ebu Sufyan... Halkı teşvik etmesine rağmen halk savaşmak istemiyordu. Savaş isteklisi değildi Mekke halkı. Aslında kendisi de savaşmak istemiyordu. Bedir'e gitmek istemeyen Ebu Sufyan, Müslümanların da Bedir'e savaş için gelmesine mani olmak istiyor, bunun yollarını araştırıyordu. Çünkü kendisi gitmez de Müslümanlar oraya savaşmak için gelirlerse durum kötüleşirdi. O sırada henüz Müslüman olmamış Medine'li Nuayn bin Mesut'la Mekke'de karşılaştı. Nuaym, Mekke'ye umre yapmak amacıyla gelmişti. Nuaym bin Mesud, karakter olarak Ebu Sufyan'a çok benziyordu. Kurnaz, zeki, siyasi, dahası iyi bir gençti. İçkiye, eğlenceye çok düşkündü. Arap kabilelerinden Katafan kabilesinin Nuaym kolundandı. Katafan kabilesi içinde Nuaym kolu önemli bir koldu. Nuaym aktif birisiydi. Öyle yerinde oturacak birisi değildi. Gezmeyi, dolaşmayı sever, İtti yerlerde kendisi gibi içkiye, eğlenceye düşkünlerle arkadaş olur. Ebu Sufyan, Nuaym'dan daha yaşlı olmasına rağmen onu sever, kendisinin gençliğini gördüğü için ayrı bir duygu beslerdi. Kendisi gibi planlı olduğunu biliyordu. Ona güvenebilirdi. Nuaym'ın Medine'deki putteres Araplarla bazı Yahudilerle çok iyi dostluklar kurduğunu biliyordu. Nuaym bu dostluklara güvenerek Medine'ye rahatça girip çıkıyor. Medine'deki ahvali gayet iyi bir şekilde takip edebiliyordu. Kafasında bir din kavgası olmadığı için eğlenmeyi öne çıkardığı için putperestlerle Müslümanlar arasındaki din savaşının ortasında değildi. Ortada bir adam yani. Sanki etrafında din adını olup bitenleri hiç duymamış gibi dostlarıyla buluşuyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. Ebu Sufyan, ey Nuhayim ben Muhammed'le arkadaşlarına Bedir'de buluşalım, çarpışalım diye söz verdim. Vakit gelip çattı. Halbuki bu yıl bizde kıtlık ve kuraklık hakim. Böyle bir yılda savaşmak işimize gelmez. Onun için bu yıl Muhammed'le karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşmazsak ise onun cesaretini artıracaktır. Sen hemen Medine'ye dön. Benim karşı kullanamayacak kadar kuvvet topladığımı bilir. Onları Bedir'de bizimle çarpışmaktan vazgeçir. Gözlerini korkut. Bu işi becerirsen sana yetişkin yetmiş deve verir istediler. Aslında Ebu Sufyan, Mekke'deki kuraklığı bahane ederek Bedir'e gelmemesi doğru değildi. Bunu açıkça söyleyemezdi. Mekke'deki kuraklık, kıtlık işine gelmişti. Niyetlerinin arka planında başka şeyler olmasına rağmen ön planda kuraklığı, kıtlığı öne çıkararak kendini Mekkelileri mazur duruma düşürüyor, Müslümanlara karşı da güçlü görünmek istiyordu. Ebu Sufyan, tilki kurnazlığında kafasında birçok planı dolaştırıyor. Müslümanlara karşı güçlü görmek isterken, putperest Araplara karşı da mazur konumunu öne çıkarıyordu. Uğud dönüşünde, Müslümanlara Bedir'de seneye görüşelim dediğini duyanlar vardı. Araplar bir yıl sonra Mekkeliler ile Medeniler arasında Bedir'de savaş yapılacağını biliyorlardı. Neticeyi bekliyorlar. Putperestlik adına kendileri ellerini taşın altına koymasalar da Mekkelilerin kazanmasını istiyorlardı. Ebu Süfyan ise tersini düşünüyordu. Bu savaş Mekkelilerin değil bütün Arapların savaşı diyordu. Ebu Süfyanla konuşan Nuaym derhal Medine'ye döndü. Başarırsa Ebu Sufyan'ın vereceği yetmiş deveyi kazanmak için Medine'de Mekkeli müşrikler lehinde yoğun bir probandaya girişti. Mekkelilerin karşısına çıkılamayacak kadar güçlü bir ordu hazırladığını her yerde anlatmaya başladı. Münafıklar da Nuhaym'a destek verdiler. Probandanın etkisiyle Müslümanlar arasında Bedir'e savaşmak için gitme konusunda gevşeme meydana geldi. Yahudiler ve münafıklar bu duruma son derece sevindiler. Muhammed artık şu Müslüman topluluktan kimseyi bu niyetinden vazgeçiremez deyip sevinçlerini gösterdiler. Arsızca ortalıkta konuşmaya başladılar. Konuşmalarını bazen alaylı noktaya getirdiler. Gülüşerek, Müslümanların Bedir'e tekrar girecek cesaretleri kalmadı, diyorlar. Halbuki peygamber, evinde oturan biri değildi. Devleti kurarken, Bedir'de, Uğurt'ta savaşırken nasıl bir lider olduğunu göstermişti. Naim ve onunla birlikte olan münafıklar, Yahudiler, ne anlatırsa anlatsın, Peygamber de Mekke ile ilgili bilgiler topluyor, Ebu Sufyan'ı tanıyor, onun ne kadar zeki, kurnaz, planlı programlı olduğunu biliyor. Nuaym'ın anlattıklarına münafıklar, Yahudiler ve bazı Müslümanlar inansa da peygamber asla inanmıyor. Toplumdaki kargaşayı, Nuaym'ın kara probandasının etkilerini Ebu Bekir ve Ömer peygambere bildirdiler. Ya Resulullah toplumda böyle böyle gelişmeler vardır diler. Peygamber Müslümanların karşısına çıktı, kararı kesindi. Kararı netti, Müslümanlara varlığımın kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki söz verilen yere Medine'den hiç kimse gitmek istemese de ben yine oraya tek başıma giderim dedi. Cesaret dolu bu kararlı sözler, Müslümanların kalbinde oluşan endişeleri sildi süpürdü. Bazı Müslümanların yüreklerine düşen korkuları, tereddütleri bir çırpıda yok etti. Zamanı gelince, peygamber Medine'yi yönetmek üzere yerine Abdullah bin Revaha'yı vekil bırakarak 1500 kişilik bir orduyla Medine'den ayrıldı. Peygamber yaptırdığı istihbaratla Mekkelilerin ordu hazırlamadıklarını biliyordu. Ama hem sözünü yerine getirmek, hem Mekke'ye korkmadıklarını göstermek, hem de göz daha vermek amacıyla orduyu Bedir'e doğru harekete geçirmiş. Mekkelilerin ordu hazırlamadığını, cesaret edip gelemeyeceklerini bildiği için orduya katılanlara satabilmek için ticaret mallarını yanlarına almalarını söyledi. Yani öyle bir ordu kurdu ki ordu güya savaşa değil başka şeye gidiyordu. Savaş düzeninde ama yanlarında satmak üzere götürdükleri ticari mallar vardı. Kervan gibiydi. Çünkü gidecekleri yerde Araplar her sene bir ticaret pazarı, bir panayır kurarlardı. Sefere çıkışları da zaman bakımından panayır mevsimine denk geldi. Eğer her şeye rağmen Mekkeliler bir ordu düzenleyip gelirse, savaşırlarsa savaşacaklardı. Gelmezse ticaret yapacaklardı. Ebu Zufyan, Nuaym'ın başaramadığını anladı. Haberleri aldı. Peygamber 1500 kişilik orduyla Belir'e doğru hareket ediyor. Hemen acele 2000 kişilik bir ordu hazırladı. Reste rest çekmemek olmazdı. O zaman Araplar arasındaki bütün itibarları biterdi. Mekke'nin konumu Araplar arasında yok olurdu. Mekke'den yola çıkan Ebu Sufyan kumandasındaki 2000 kişilik ordu Mecenne'ye kadar geldi. Mecenne Arafat Dağı'nın yakınlarındaydı. Orada da her yıl panayır kurulurdu. Mekkeliler, Muhammed'in ordusuyla Bedir'i de ısrarla beklediğini duyuyorlar, morallerini kaybediyorlar, moralleri kaybolan Mekkeliler, Mecenneden Bedir'e doğru hareket etme cesaretini gösteremiyorlardı. Halbuki Müslümanlar 1500 kişiyi, kendileri 2000 kişiydi. İlk defa Bedir'den ve Uhud'dan sonra bu kadar yakın sayıyla birbirlerine eşlendiler. Onlar her zaman Müslümanlardan sayıca daha fazla oldu hep sayılarını yeterli görmüyorlardı. Uhud'da Müslümanların dört misli, Bedir'de Müslümanların üç misli oldukları halde başarı kazanamamışlardı. Şimdi ise neredeyse Müslümanlarla aynı sayıdaydılar. Aralarında sadece 500 kişilik fark vardı. Kendi kendilerini korkutmaya başladılar. Yaşadıkları panik havası içinde Mekke'ye geri döndüler. Ebu Sufyan kurnazlığını göstererek panayırı bahane gösterdi. Muhammed bilerek Panayır zamanı karşılarına çıkmak için ordu hazırlamıştı. Başladı probandaya. Araplar arasında panayırların ne kadar önemli olduğunu, panayırlara saygı gösterilmesini, Arapların panayır zamanlarını savaşla değil, eğlenceyle geçirmeleri, ticaretle geçirmeleri gerektiğini söylüyor. Bu yöndeki Probandlar'ıyla moralini yükseltiyor, Araplar arasında haklı çıkmaya çalışıyordu. Peygamber ordusuyla Bedir'de 8 gece bekledi. Panayır'a gelen Arap kabileleri, Müslümanların güç ve kuvvetlerini koruduklarını, cesaret ve ümitlerini yitirmediklerini bir kere daha gördüler. Mekke'lilerin gelmemesi karşılığında da hayal kırıklığına uğradılar. Müslümanlar Panayır'da yanlarında getirdikleri ticari ürünleri iyi bir karla sattılar. Niye niyet, niye kısmet hesabında bu seferden Müslümanlar iyi bir karla çıktılar. Üstelik Müslümanlar güç gösterisinde büyük bir başarı kazandılar. Bedir'de Müslümanların karşısına Mekkelerin çıkamayışı Panayır'a gelip giden Araplar sayesinde kısa zamanda Arabistan'ın her köşesine yayıldı. Ebu Sufyan amacına ulaşmıştı. Zaten Ebu Sufyan'a göre onun probandasının temelinde Muhammed'in Mekke'yi aşan güce sahip oldu. Yani artık Mekke'nin sınırlarını taştığını gücünün. Bu nedenle bütün Arapların dinlerini, mevkilerini Onurlarını, mallarını, mülklerini, çıkarlarını korumak için ellerini taşın altına koymalarını istedi. Ebu Sufyan Mekke dönüşünde çalışmalarına bu yönde hız verdi. Ve Arabistan'a bütün bu düşüncesini yaydı, yaymaya çalıştı. Ve bu yaydığı düşüncelerde bir gerçek vardı. Bunlar Muhammed zannedildiği gibi zayıf biri değildi. Gittikçe güçlenen, güçlendikçe düşmanlarını yok eden bir liderdi. Arapların bunu dikkate alarak çare bulmaları gerekiyordu. Muhammed'in savunduğu din, bütün Arapların inandığı putperestliği karşısına almıştı. Putperestliğin savunuculuğu sadece Mekke'nin sorumluluğuna yüklenemezdi. Kabe'nin putperestliğin onurunu korumak için bütün putperest Arapların harekete geçmesi gerekiyordu. Muhammed, kervan geçiş yollarına hakim olmuş, kervanların geçişlerini kontrol altına almış... Araplar arasındaki ticarete yön vermeye başlamıştı. Bu durum Mekke'nin ve putperestlerin geleceğini etkiliyordu. Çünkü o zaman Muhammed Arabistan'ın ekonomisine, sosyetesine, siyasetine egemen olmaya başlıyordu. Araplar geleceklerini korumak için gerekli tedbirleri alması gerekiyordu. Muhammed Mekke'ye dostluk gösteren, putperest Arapların yanında olan Yahudi kabilelerine de şiddetli davranıyor, hedefine Mekke'yi putperestliğe oturtmuş Mekke'den, Putterestlik'ten yana olanları asla affetmiyordu. Ebu Sufyan, konuyu bu açıdan da dillendirerek, zenginliğiyle ünlü Yahudi kabilelerini, varlıklarını korumak için Müslümanlara karşı harekete geçirmeye çalışıyordu. E Ebu Sufyan'ın ekipleri, bu çerçeveler doğrusunda, planladığı bu öz doğrusunda, probandasını yapmaya başladı ve yaymaya başladı. Özel yeteneklerini kullanarak, Arabistan'a harekete geçirmek istediler, her giden kişiler. Putberes araplar için Muhammed'i yok etmek, Medine'de kurulan devleti yok etmek, inançlarını, yaşamlarını, çıkarlarını korumaktı. Muhammed Arabistan'a egemen olursa, bütün putlarını kırar, yaşamlarına engel olur, mallarına, mülklerine el kor, çıkarlarını iki paralık ederdi. Onurlarını, mevkilerini, makamlarını yerle bir ederdi. Varlıklarını korumak için Mekke'nin önderliğinde oluşturulacak orduya verebilecekleri kadar asker vermeleri gerekiyordu. Öyle sadece savaşmayı sevenler değil, tersine putperestliğe inancı güçlü olan toplumda onurunu, mevkini, malını, mülkünü korumak isteyen herkesin savaşa asker olması olamıyorsa yardım etmesi gerekiyordu. Medine ile yapılacak savaş Artık Muhammed'e ders verme konumundan çıkmış, hayat memat meselesi haline gelmişti. Öyle veya böyle, Araplar canlarından, mallarından, mülklerinden, onurlarından olacaklardı. Zira Muhammed'in Medine'de yükselişi engellenemiyordu. Pebul Sufyan, bu çerçevede hareket derken bu engellenemez yükseliş neydi? Sadece Mekkelilerle savaşları mıydı peygamberin? Bu savaşlarda başarılı olması mıydı? Elbette hayır. Muhammed'in kurduğu devlet, tebliğ ettiği din, insanlara vaad ettiği yaşam biçimiyle Arabistan'a yeni bir vizyon getiriyordu. Bugünkü tabirle. Yeni bir vizyon. Peygamber'in getirdiği vizyon, putperestlerin inancına, yaşamına, onuruna, malına, çıkarlarına, geleceklerine dokunuyordu. Dokunduğu her şeyi yakıp yıkıyordu. Putperest Araplar, peygamberin getirdikleri karşısında tutunamıyorlardı. Bedir Savaşı, Uğuz Savaşı netice vermemişti. Savaşta Mekke'nin önde oluşu, Uğuz Savaşı'ndan diğer Arap kabilerinden yardım alması yetmemişti. Artık Arabistan, dinine, yaşamına, canına, malına, onuruna sahip çıkmalıydı. Ebu Sufya'nın bu özdeki söylemleri, Arabistan'da yaşanan bütün putperest Arapları harekete geçirdi. Para, mal, mülk, asker ne varsa... Muhammed'i yok etmek için seferber etmeye başladılar. Arabistan bugüne kadar görülmemiş asker toplayacaktı. Ebu Sufyan her kabilenin vereceği askerleri not alıyor, sırası geldiğinde harekete geçirilmesini istiyordu. Putperest Araplarla Müslümanlar arasında bugüne kadar görülmemiş bir savaşın olacağı belliydi. Müslümanların cephesi farklı değildi. Gelen ayetler, Müslümanları bilinçlendirirken, Müslümanlar arasındaki yanlışları düzeltiyor, Medine devletini oluşturan vesikaya ait hükümler sürekli gözden geçiriliyor, Peygamberin oluşturduğu istihbarat ekipleri, Arabistan'daki gelişmeleri takip ediyordu. Yahudilerle ilişkiler, Medine vesikasının hükümlerinin yanında ayetlerle gelen hükümlerle de kurulmaya başlandı. Yahudiler ve Hristiyanlarla aynı toplumda yaşansa da ilişkiler öyle sıkı fıkı olmamalıydı. Aynı toplum içinde yaşayanlar olarak ticaretlerini yapıyorlar, komşuluk ilişkilerini sürdürüyorlar, dostluklarını sürdürüyorlar, birbirine insani güvenlerini devam ettiriyorlar ve Sika'daki hükümler çerçevesinde çıkan olayları çözüyorlardı Ama artık Müslümanlar çıkarlarını ilgilendiren siyasal konularda, Yahudileri dost kabul edemezlerdi. Toplumda yaşayan putperest Araplarla, Yahudilerle, Hristiyanlarla siyasal konuları paylaşamazlardı. Onlarla yapılacak siyasal paylaşımları ancak toplumun önderleri yani peygamber ve peygamberin görevlendirdikleri yapabilirdi. Çünkü gelişmişti toplum. Olaylar kızışmış, karşılıklı probandalar etkileşimini sürdürmüş, sürdürüyor bu çerçevede her şey herkesle konuşulamazdı. Müslümanlar toplumda neleri konuşacaklar, neleri konuşmayacaklar konusunda dikkat etmeleri gerekiyordu. Toplumda konuşulan herhangi bir haberde, konuda, aralarında konuşmadan önce konuşulan, tartışılan konuları peygambere götürmeleri gerekiyordu. Böylece Müslümanlara dostluk sınırı getirildi. Artık Müslümanlar sınırsız bir şekilde Yahudileri, Hristiyanları, putperest Arapları dost edinemezlerdi. Maide suresinin 51. ayeti, Yahudileri ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez diyerek konuyu hükme bağladı. Müslümanların Medine'de yaşayan Yahudilerle devletin kuruluşundaki anlaşma nedeniyle bağlantıları var. Ama aynı şekilde Medine'de Birlikte yaşayan Araplar, Yahudilerle eskiden beri çok iyi dostluklar oluşturmuşlar. Zaten bu nedenle Müslümanlar Medine'de devlet kurarken Yahudiler destek vererek vesika altına imza atmışlardı. Ancak Mekkelilerle Müslümanların savaşları işin rengini değiştirmeye başladı. Diğer taraftan Yahudilerle Müslümanlar fikir alışverişinde bulunuyor. Yahudiler arasındaki sorunlar Medine'nin lideri olarak peygambere geliyor. Tartışılan konularda ayetler arka arkaya geliyor. Her gelen ayet, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki tartışmaları hükme bağlarken, Yahudileri kızdırıyordu. Yahudiler, kitabi dinlerin en eskilerinden olarak, kendilerini ilahi dinlerin kadimi olarak kabul ediyorlar. Hristiyanlıktan önce varlıklarını öne sürerek, üstünlüklerini ilan ediyorlar. Dinlerinin kaynaklarının uzun yıllar öncesine taşıyorlar. Böylece Müslümanlarla din tartışmasında hep öne çıkmaya çalışıyorlar. Müslümanların çoğu putperestikten geldiği için ilahi dinler hakkında fazla bir şey bilmiyor. Müslümanların eksik kaldığı yerlerde ayetler gelip Müslümanların elini güçlendiriyor, Yahudilerin dillerini bağlıyordu. Her iki konu siyasi olayların kılışması, Mekke ile savaşlar, din tartışmaları ister istemez Yahudilerle Müslümanlar arasında sorun yaratıyordu. O nedenle Allah Maide Suresi'nin 51. ayetini göndererek hükme bağladı. Onları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostu. Sonra hükme devam etti. Maide Suresi'nin 55, 56, 57. ayetlerinde. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek salatı ikame eder, zekatı verir, kim Allah'ı, Resulünü ve İman edenlere dost edinirse üstün gelecek onlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Gerçekten inanan müminler iseniz Allah'tan korkun. Evet, müminlerin dostu ancak Allah, Resul ve mümin kardeşleridir. Diğerlerinin dostluğuna sınırlar getirilmelidir. Hele İslamı alay ve oyun konusu edinenler varsa onları asla dost edinmeyin, asla. Gerekmediğine sınırları içinde, gerekse dışında. Elbette Yahudilerle Hristiyanlarla Putperes Araplarla ilişkiler kurulacaktı. Hatta insani dostluklar da kurulacaktı. Ticaret devam edecek, sosyal ilişkiler sürdürülecek. Yolda kalmışlarına fakirlerine, yoksullarına, ihtiyaç sahibi olanlarına sahip çıkılacaktır. Bu konulardaki hükümler değişmedi. Yani, Peygamber Mekke'de hangi hükümlerle İslam'a inanmayanlara insanca davranıyorsa, Medine'de aynı şekilde hangi hükümlerle İslam'a inanmayanlara insanca davranıyorsa, bu hükümler değişmedi. Bunlar devam ediyor. Yolda kalmış. Hangi dinden olursa olsun, Yahudi, Hristiyan, Putperest Arap, Müslüman, fark etmiyor. Budist, Ateist, zerdüştler, Tabiyunlar, fark etmiyor. Fakir, dini önemli değil, yoksul, dini önemli değil, ihtiyaç sahibi dini önemli değil. Hepsine sahip çıkıyor. Allah'ın bu konudaki hükümleri değişmedi. Ancak Allah, Medine'de devleti kurarken, birbirlerine biat eden, birbirlerine güvenen, o gün peygamberi Medine'ye lider kabul eden toplum, Yahudisiyle, Putteres Arabiyle, Müslümanıyla, o gün büyük bir inançla Mekke'ye veya Araplara karşı çıkabileceklerine inanıyorlarken, bu konuda hiçbir tereddütleri yokken ve bu konuda kendilerini hazır hissediyorlarken, Bedir Savaşı ve arkasından gelen Uhud Savaşı işin rengini değiştirdi. Bazı Yahudiler, Yahudi kabileleri Mekkelilerden yana olmaya başladı. Ben Nadir gibi Uhud Savaşı'ndan sonra dersi verildi ama diğer Yahudiler için sesini çıkaramazlarsa da çıkarmayacak anlamları doğmuyordu. Bazı putperest Araplar Medine sınır içerisinde yaşayan Mekkelileri destekledi. Halbuki böyle bir Her ne kadar diğerleri ses çıkarmıyorsa da ses çıkarmayacak anlamlarına gelmezdi. Şimdi aradan çok zaman geçmedi. 622 icret, 625 uhud. 3 yıl. Bu süreç içerisinde 3 yılda çok şey değişti. O Medine'deki devletin kuruluşundaki o sır, o misyon, o vizyon, o anlayış ve o birliktelik içinde o mayadan çok şey değişti. İlk zamanlar Müslümanlar kader birliği yaptıkları devlet kurarken Yahudiler, putperesraplar ve Müslümanlar olarak kader birliği yaptıkları, peygamberler lider olarak seçtikleri konumdan yavaş yavaş farklı boyutlara gelmeye başladı. O ilk konumda, o kader birliği yaptıkları dönemde Müslümanlar rahatça gidip Yahudilerle konuşabiliyor, putperestlerle konuşabiliyor da her şeyi. Ama Uğuz Savaşı anındaki olaylar gösterdi ki artık Müslümanlar kendilerinden başka her şeyi başkalarıyla konuşamazdı. Karşılıklı probandalar... Mekke'nin yapmış olduğu probandalar olayların rengini değiştirdi. Özellikle Ebu Sufyan'ın taktikleri, sinsi, siyasi taktikleri işin rengini değiştirdi. Onun için Müslümanlarla, Hristiyanlar, Yahudiler ve Putperest Araplar'a olan bu ilişkilerde sınırlar gelmeye başladı. Ama bu sınırlar yardım sınırlarında değildi. İnsanlık sınırlarında değildi. Yolda kalmış, fakir, fukara, yoksul olanlara Müslümanların tavırlarında değildi. Müslümanlar bu konularda hala da son derece sorumlu tutuluyor ve onlara insanca davranmakla yükümlü tutuluyor ve bu konuda hiçbir şey değişmiyordu. Allah gönderdiği ayetlerle daha önce hükümler baki kalmak üzere Müslümanlara şunu söylüyor. Artık olayların rengi değişti, misyonumuz, vizyonumuz değişti. Böyle bir konumda sizin lehinizde ve aleyhinizde olabilecek çok şey olur. Onun için sözünüze, oturuşunuza, kalkışınıza, kurduğunuz ilişkilere dikkat et, dikkat edin. Sınır getirdi. Toplumdaki her türlü adaletsizliğe karşı adaleti savunmak, yoksulluğa, fakirliğe karşı birlik olmak, eşitsizliklere karşı eşitlik için, eşit olmak için mücadele etmek baki kaldı. Ama siyasi konularda sınır geldi. Dini tartışmalarda, fikir alışverişlerinde konuyu alaya, oyunu alanlarla hemen sınır getirilecekti. Öyle lay lay lon devri geçmişti. Yani Yahudiler veya münafıklar veyahut da başkaları oturup konuşurken tikiri kakoru, bıyık altından gülümsemeler, laf çarpmalar, alay etmeler tahammül edilir bir noktada tutulmayacaktı. Hemen tavır sonacak. Müslümanlar orada hem Allah'ı, hem Allah'ın dinini, hem Resulü, hem kendi onurlarını ayak tutacak ve derhal keskin tavırlarını koyup orada o olayı durduracaklardı. Otur insanlarla hemen teması kesecek, o toplumda hemen onları öteleyecek ve hatlerini bildirecekti. Bu ayetler böyle geldi. O konularda anlayış yoktu. Anlayış kaldırıldı. Güçlendikçe Müslümanlar, karşı tarafta bu güçlüğe karşı o güçlük olayını bozmak, toplumsal olayı bozmak için her türlü fitne ve fücuru ortaya korken, alay alırken veya siyasi tuzaklar kurarken, Müslümanlara Öyle onlarla beraber olmayın, onlarla birlikte oturup kalkmayın, onlarla lafın gelişi öyle fikir tartışmalarına girmeyin konum açıkta. Bütün bu ilkeler, bu kurallar günümüz için de geçerli. Siyasi konularda Müslüman olmayanlarla sınırlı dostluklar oluşturulmalıdır. Fikri konularda tartışırken veya fikir alışverişi yaparken sınırlı dostluklar oluşturulmalıdır. Onlarla konuşurken Müslümanların sırları verilmemelidir. Müslümanların geleceğine yönelik düşüncelerini, durumlarını analiz eden konular tartışılmamalıdır. Yani laikler, solcular, kapitalistler ile beraber bir araya gelip Müslümanların konumlarını tartışmanın bir anlamı yoktur. Mesela bir Müslüman ile bir Yahudi oturup Müslümanların geleceğini tartışabilir mi? Bu etik olur mu yani anlayış olarak? Bu ahlaki midir? Hani bugün olduğu gibi televizyonlara çıkıp Müslümanlar herkesle Herkesin önünde Müslümanların gizlisini açığını tartışabilir mi? Hele Müslümanım diyen kişi Müslüman cemaatlerle ilgili bütün konuları bir Yahudiyle, bir Hristiyanla, bir Laik ile, la, bir solcuyla, bir ateistle tartışabilir mi? Allah'ın ayetleri diyor ki: "Müslümanlar özel meselelerini siyasi olarak geleceklerine ancak mümin kardeşleriyle konuşabilir, çözebilir." Size bir anımı anlatayım? Hani bir zamanlar Yaşar Nuri'nin de hızlandırdığı bir ivmeyle Müslümanlar arasında Türkçe ibadet yapılır mı yapılmaz mı diye bir tartışmalar çıkmıştı. Bu tartışmalara Müslümanlardan daha çok laikler, solcular sahip çıktı. Kapitalistler sahip çıktı. namazda niyazla ilgisi olmayanlar sahip çıktı. Dinle ilgisi olmayanlar sahip çıktı. Yaşar Nuri'yi oradan aldılar, oraya götürdüler, oradan aldılar, oraya götürdüler, gazetelerde köşe verdiler, aslında televizyonlarda baş köşeye oturttular, sürekli tartıştırdılar. Tartıştıranlar, onu alkışlayanların namazla, niyazla hiçbir alakası yok. O da arkasında o güce bakarak arttı durdu. Konunun özü, konunun önemi veya konunun kendisi tafsilmiyor aslında. Güya bir konu çerçevesinde Yaşar Nuri ile laikler, solcular, ateistler, kemalistler ne yapıyordu, Avrupalılar... Müslümanları dövüyordu onun ağzıyla. Müslümanları horluyordu, Müslümanları aşağılıyordu. Temelde buydu öz. Onun için paralar veriyorlar, onun için oradan oraya götürüyorlar, onun için pohpoflayıp daha şeylere, başka köşelere oturuyorlar. O garibim de anlamıyordu ne yaptığını. İyilik yapıyorum zannediyordu, gerçeği açıklıyorum zannediyordu. Bu minvalde olaylar sürerken bir gün bir çalıştığım şirkette işte yemek salonunda yemek yemek için geldik. Orası bir pazarlama şirketiydi. Her türlü adam vardı. Bir tane solcu ateistin, kemalistin birisi. Yine aynı ayette bahsedildiği gibi hem alay varı, hem böyle bir e, aşağılama varı, hem başka bir noktadan girerek bana döndü. Herkes böyle yemek yerken 25-30 kişi varız. Hocam sen bu işe ne diyorsun dedi. Hangi işe dedim? Şu Müslümanların Türkçe ibadet edip etmemeleri işine sen ne diyorsun dedi. Ben de dedim ki sana ne, size ne? E olur mu hocam dedi. Biz de Müslümanız dedi. Burada dedim bak gargaların sesini duydun mu? Gülüyorlar, kargalar gülüyor bu lafına. Sen inansan da inanmış gibi görünsen de yukarıdaki gargalar bile inanmıyor. Bak kahkahaları gelmeye başladı. Size ne? Biz Müslümanlar olarak, namaz kılanlar olarak bir araya geliriz, Türkçe mi kılacağız, İngilizce mi kılacağız, Arapça mı kılacağız, Farsça mı kılacağız, Hinduca mı kılacağız, Rusça mı kılacağız, tartışırız, sizi ilgilendirmez. Siz gidin kendi solcu meselelerinizi, layıklık meselelerinizi tartışın. Bizim meselemizde sizin bir alakanız yok. Bizim namazımız bize ait. O namazımızı nasıl kılacağız, biz konuşuruz. Sizin bu konulara maydanoz olmanıza gerek yok, dedim. Öyle yüksek sesle, aynı şekilde, şu tonda yani. Oradan arkadaşlarından bir tanesi dedi ki aldın mı cevabını? Sana ne? Namazda değilsin, oruçta değilsin, dinde değilsin, imanda değilsin biz seni bilmiyoruz bu kardeş dedi. Sana ne dedi adam bak haklı. Sana ne? Bir de burada bize fırça attırıyorsun adama dedi. Artık bitti. Bir daha o konu o şekilde oraya tartışmaya gelmedi. Ha ondan sonra gerçekten kafaya takılanlar odama gelip tek tek sordular. Mehmet Bey gerçekten bu konuda siz ne düşünüyorsunuz dediler. Ben de onlara güzelce anlat fikrimi. Burada önemli olan bir şey var. Ayetlerin anlatmak istediği bir şey var. Ayetler iki yöne açık. Birisi, inançlarını ciddiye almayan. Hangi inanç olursa olsun? İnançlarını ciddiye almayanların, inançlarını ciddiye alacak Müslümanlarla gayri ciddi konuşmaları, alayvari konuşmaları Allah tarafından uyarılıyor ve diyor ki Müslümanlar Allah. Onlara müsaade etmeyin. Ya susturun ya ayrılın. İkincisi ise Müslümanların Müslümanlarla konuşacağı konular var. İstedikleri kadar konuşabilirler. Hatta istedikleri kadar birbirleriyle dövüşebilirler, kazabilirler, çatabilirler, birbirlerini yiyebilirler. Ama bu laiklerin arasında, bu Yahudilerin arasında, bu solcuların arasında, bu Hristiyanların arasında, bu Efendim, İslam düşmanların arasında olmaz diyor Allah. Sınır getirin. Nerede neyi konuşacağınızı bilin. Ve meseleleri de eğer liderleriniz varsa, ki devlet varken liderleri var, onlara götürün. Duyduğunuz bir haberi, bir analizi liderlerinize götürün. Ulu orta böyle herkesin yanında konuşmayın. Dostlukları bu şekilde gündeme getirin. Ha onun dışında, bütün bunların dışında hangi dinden olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun fark etmiyor. İnsancı dostluklar kurun. Ticaret kurabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Yoksulu varsa, fakir varsa, yardım edecek kişilere varsa yardım edin. İşte bu çerçeveden baktığımız zaman, mü'minlerin dostluğu önemli birbirleriyle. Ne kadar fikir ayrılığı da olsa, ne kadar karşıt düşünceler de olsa, Allah'ın emrine uyarak, aralarındaki ittifak edecekleri kelimelerden başlayarak bu dostlukları artırmak ve birlikleri artırmak zorundalar Müslümanlar kendi meselelerini kendileri konuşmak zorundalar. Ama günümüze baktığımızda durum hiç acil değil. Müslümanlar ne yazık ki birbirine güven verme konusunda perişan durumda. Birbirlerinin açığını ortaya çıkarma konusunda da inanmayanlardan daha hızlı daha becerikli konumda. Allah da diyor ki böyle olmayın. Nereye kime dostluk göstereceğinizi bilin. Neyi nerede konuşacağınızı bilin. Niye nerede dur diyeceğinizi de bilin. Okuduğum ayetleriniz etiyle. O gün Müslümanlar geçmişten gelen dostluklarla Dikkatsiz işler yapabiliyorlardı. Bugün de öyle. Akrabalık ilişkileri, iş ilişkileri... ...mahalle ilişkileri, okul ilişkileri... ...ticari ilişkiler... ...parti ilişkileri... ...bir de particilik var biliyorsunuz. Futbol ilişkileri, takım tutma. Bir bakıyorsunuz bir maçta... ...master ederken artık ne din kaldı... ...ne iman kaldı, ne ideoloji kaldı... ...hiçbir şey kalmadı. Örnekleyelim. Bu dostluklarda çok dikkatsiz işler yapılabiliyor... Dün yapıldı, bugün de yapılabiliyor. Dün özellikle Medine'de Arap ve Yahudi kabileleri uzun yıllardır birbirleriyle dostluk ilişkisini sürdürmüşler. Medine'de devlet kurulurken ki o süreçteki Medine'nin geçmişiyle ilgili tarihi bilgileri verirken uzun uzun anlattık. Es ve Hazreş kabilesiyle Yahudi kabileler arasındaki ilişkiler, Medine'yi Medine yapan ilişkiler, Medine'yi bir medeni ülke haline getiren ilişkiler, Ticaretiyle, sosyalisiyle, siyasetiyle, fikri yapısıyla, her şeyle büyük bir birlikteliğin mirası olarak gündeme geliyor. Ve Medine devletini kuruyor ve bu devletin başına Yahudiler, putperest Araplar ve Müslümanlar peygamberi getiriyorlar. Böyle bir sıkılık, böyle bir dostluk ilişkisi içerisinde olan bir sonuçta Medine'de devlet kurulduktan sonra 3 yıl sonra olayların rengi değişiyor ve Allah'ın ayetleriyle de durum gözden geçirilmeye başlanıyor Müslümanların konumları. Müslümanlar Yahudilerle birlikte devlet kurdular. Bunlar öyle çok eskiden olmamıştı. Bunların olmasının üzerinden henüz 3 yıl geçti. 3 yıl önce bütün Arabistan'a karşısına alarak devlet kuran Yahudiler, Putperest Araplar ve Müslümanlar aradaki bu ilişkiye dayanarak her konuyu tartışabiliyorlar. Daha dün el ele vererek biat ettiler gelecekler için. Ama Uğuz Savaşı sırasında beni nadır Yahudi kabilesi, bazı Putperest Arap kabileleri Medine vesikasına imza atmalarına rağmen Mekke ile işbirliğine girmişler ve güvenlerini kaybetmişlerdi. Öyleyse Medine vesikasına dayanarak sınırsız bir şekilde putperes Araplarla, Yahudilerle artık dostluk oluşturulmamalıydı. İşte orada Allah ayetleriyle kural getirdi. Medine Vesikası'nda bu dostluğunuz var, bu birlikteliğiniz var ama dikkat artık. Dikkat artık. Müslümanlar ayetin hükmüne göre artık bu dostluklara dikkat çekmeniz gerekiyor. Dikkat. Eskisi gibi tamamıyla o Medine Vesikası'nın hükümlerine sarılı olarak biat ettiler bize. Biat ettiler birbirimize. Aramızda bir güven var demeniz Gerekmiyor artık. Dikkat edin. Ama biatı bozmayın asla. Siz bozmayın. Fakat biat var diye de sınırsız bir şekilde güven unsuru çerçevesinde hareket etmeyin. Hükmünü getirdi ayet. Onlardan bazıları Müslümanlardan aldıkları bilgileri düşmanlara ulaştırabilirler. Dikkat edin. Artık kimin ne taraftan olacağı belli olmaz. Gelişen hâzı hareket. Kendilerine göre geleceğe yönelik planlar yapabilirler. Peygamber güçlendikçe Şimdi şöyle bir konum var. Mekke'de zor durumda olan bir peygamber ve Müslümanlar vardı. Medine'de Müslüman olan onların mümin kardeşleri vardı. Mümin kardeşlerin ifadeleriyle beraber ve tarihsel gelişimdeki müminlerin yani Müslüman olan Arapların Medine'deki konumlarından dolayı peygamber ve arkadaşları Medine'ye çağırırdı. Şimdi Medine'ye çağıranlar konum olarak ev sahipleri Yahudiler ev sahibi Putperest Araplara ev sahibi, Müslümanlara ev sahibi. Ensarı biliyoruz. Ensar putperest Araplardan Müslüman olup peygamber ve ashabını dışarıdaki Medine dışındaki ashabını çağıranlar, muhacirleri barına basanlar. Ama tepeden bakıldığı zaman bu iyiliği, bu sahip çıkmayı Yahudiler de göğüslerini gabartarak diyorlardı. Biz Mekkelilerle, putperestlerle savaşan, onlara karşı mücadele veren Müminleri ve de Muhammed'i Medine'ye davet ederek sahip çıktık diyorlardı. Kendilerini o noktada verici olarak görüyorlardı psikolojik olarak. Ama peygamber Bedir Savaşı'nı kazanınca, Uhud Savaşı'nda da gelişen bazı olaylarda peygamber üstün konuma gelince ve o Uhud anında da kendi çıkardığını düşen Beni Nadire cezalandırınca o zaman Yahudilerin kafası karışabilirdi. Diğer Yahudi kabilelerin kafası karışabilirdi. Diğer Putperes Arapların kafası karışabilirdi. Hemen Allah ayetlerini gönderdi. Şakır şakır. Sınır getirin. Gelişen olaylar nedeniyle kafası karışacak kabileler var. insanlar var. Onlarla dostluklarınızı ne yapın? Sınırlandırın. Günümüzde Müslümanlar bu ayetleri hayatlarına intikal ettirdiklerinde şöyle anlıyorlar. Yani... Maide Suresinin 51'den başlayan ve devam eden ayetler Müslümanlar bugün oktuklarını şöyle anlıyorlar: Yahudilerle, Hristiyanlarla, Ateistlerle, Ayetlerle, Solcularla, Liberallerle, Budistlerle, müşriklerle hiç ilişki kurma, hiç dostluk kurma. Böyle değil. Hiç ilişki kurmamak, hiç dostluk kurmamak gibi bir şey yok ayetlerin üstünde, Tarihsel sürecin getirdiği anlaştı. Tam tersine, insani olarak, sosyal olarak her türlü dostluğu, ilişkiyi kurabilir. Hatta Resul zamanında Medine'de. Veya işte bundan çok önceleri, 10 15 yıl önce Beyrut'ta Müslümanlar nasıl Hristiyanların, nasıl oradaki yaşayan gayrimüslimlerin de güvenini kazanarak Beyrut'ta hakim oldularsa, onların güvenini aldılarsa ve Beyrut'ta liderliği oturdularsa nasıl Medine'de peygamber Medine'nin lideri olarak orada Müslümanların önderliğinde orada bir devlet kurduysa bugün de Müslümanlar aynı şeyi yapabilir. Bugün de Müslümanlar gösterdikleri insanlıkla, gösterdikleri güzel davranışlarla herkesin gönlünü kazanabilir ve toplumların geleceğinde o toplumları yönetecek, o toplumların iyimesini kazandıracak, o toplumları daha insanlık içerisinde, daha adalet içerisinde, daha Allah'ın verdiği nimetleri doğru, adil paylaşımlar içerisinde o toplumda yaygınlaştırabilecek bir düşünceyle insanlar o noktada Müslümanları görebilirler. Ve onlara diyebilirler ki, siz ancak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Diğerleri gerçekleştiremez. Nasıl Medine'de dendiyse, nasıl Beyrut'ta dendiyse. Komşuluk ilişkilerine, ticari ilişkilere dayanarak dostluklar oluşturulabilir. Yolda kalmışlarına, fakirlerine, yoksullarına, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkılabilir. Gerçi onlar hep zengin şimdi. O ayrı bir konu. Ticari-sanayi ortaklıkları oluşturulabilir ama Müslümanlar arasındaki konuşulması gereken konular onlarla konuşulamaz. Müslümanların geleceğini ilgilendiren konular onlarla paylaşılamaz. Müslümanların arasındaki çatışmalar onların yanında konuşulamaz veya Müslümanların düşünceleri, hareketleri onlara şikayet edilemez. Yani ya işte bizim arkadaşlar da böyle böyle yapıyor, bizim Müslümanlar da böyle yapıyor, öyle olmasa da şöyle olacak denmez. Müslüman kendi aralarında toplanır, istediği kadar dövüşür, çatışır, kavga eder ama kendinde kalır. Müslümanların siyasi erkine yönelik faaliyetlerinde, paylaşımlarında bulunmazlar. Bütün bu konularda Müslümanların önderleri, liderleri gerektiğinde üst konumda konuşabilirler, tartışabilirler. Ama diyeceksiniz ki şu anda lider yok. Amin. Bütün kara probandalar Müslümanların İslam düşmanlarıyla dostluklarından kaynaklanır. Bütün kara probandalar. Müslümanlar bu konularda kendilerine sınır getirirse, probanda edilen konuları Müslümanların liderlerine götürürlerse, probandlardan doğacak etkileşimler az olarak sıfırlanır. İşte ayetin gelen özü buydu o gün. Müslümanlara bu noktalarda sınır gelmişti. Uğuz Savaşı sırasında Müslümanların sınırsız dostlukları Müslümanlara büyük ders vermiş. Dostluklar sayesinde Müslümanların arasında kara probandlar. Müslümanların arasına yayılmıştı. Müslümanlardan toplanan bilgiler Mekke'ye uçurulmuştu. Gelen ayetler bunları Müslümanlara açıklarken Peygamberin topladığı bilgilerde hiç iç değildi. Allah ayetlerini göndererek karışan olayları, ilişkileri analiz ederek netleştirdi. Ey inanlar, Dostlarınız Allah Rasul ve Müminler'dir. Bu hüküm önemlidir. Bu hüküm devlet olmayı düşleyen Müslümanlar için çok çok önemlidir. Bugün Müslümanların birbirine dostluğu tartışılır durumdadır. İlişkilerde Müslümanların birbirine güveni yerine, birbirine güvensizliği egemelidir. Müslümanlar dostluk, dostlarıyla nelerin paylaşılıp nelerin paylaşılamayacağı konularında yeterince bilinçli değillerdir. Hele Müslümanlar farklı tarikatlara, mezheplere, cemaatlere bakış açılarına sahipse, Müslüman kardeşleriyle ilgili her türlü konuyu, her yerde konuşmayı, ifşa etmeyi maharet saymaktadırlar. Böylece Müslümanlar aralarındaki ayrılıkları adım adım kapatacaklarına gittikçe artırmanın peşindedirler. Görünen o ki henüz Müslümanların aklına, kalbine Allah'ın ayetleri inmemiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü konu burada bitti. Önümüzdeki hafta Uğuz Savaşı nedeniyle İnen, Uğuz Savaşı'nı değerlendiren, Allah'ın ayetlerinden giderek, o ayetlerin özlerini, bir kısmını buralarda inceledik, özlerini değerlendirerek ve Uğuz Savaşı ile ilgili gelen ayetlerdeki hükümler üzerinde duracağız inşallah. Daha sonra da Hendek Savaşı'na doğru gideceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.